Merhaba, London Array rüzgar enerji santralinin 2015 yılında 2.5 terawatt saat elektrik üretimi sağladığı bildirildi. London Array Limited şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, santralde en fazla üretim rakamına Aralık ayında 369 gigawatt saat ile ulaşıldı. Bu dönemde santral yüzde 79'luk kapasite faktörüyle çalışırken, ortalama rüzgar hızı ise saniyede 11.9 metre oldu. Londra kıyılarına 20 kilometre uzaklıkta olan ve 100 kilometre karelik bir alanı kaplayan santral, toplam güçleri 630 megawatt gücünde olan 175 adet rüzgar türbininden oluşuyor. 8 Nisan 2013 tarihinde tam kapasiteyle elektrik üretimine başlayan santralde, 2014 yılında ise 2.2 terawatt saatlik elektrik üretimine ulaşılmıştı. Açıklamada değerlendirmesi yer alan projenin yöneticisi Jonathan Duffy, bu yüksek üretimde kış aylarında ortalamanın üzerinde gerçekleşen rüzgarların etkili olduğunu kaydederken, santralin operasyon ve bakımı için gerçekleştirilen çalışmaların da önemine vurgu yaptı. Duffy, 2015'te projenin üstlenicileri olan Dong Energy ve Siemens ile birlikte operasyonel verimliliğe ve teknisyenlerin kıyıdan uzakta çalışabilecekleri zamanı arttırmaya odaklandıklarını kaydetti. Bununla birlikte başlangıçta iki faz halinde 1000 MW olarak tasarlanan projenin 370 MW'lık ikinci fazının ise bölgedeki göçmen kızıl gerdanlı dalgıç kuşlarının yaşamı üzerine olumsuz etki yaratacağının tespit edilmesi gerekçesiyle firma tarafından iptal edilmişti. Türkiye'de ise 2015 yılında rüzgar enerjisinden, 882.9 megawattlık bölümüyle yıl içinde devreye giren toplamda 4511 megawattlık güçle 11.5 terawatt saat elektrik üretimi sağlandı. İklim değişikliği şüphecileri küresel ısınma tarihinin en büyük aldatmacısıdır tarzı başlıklarla interneti kirletirken hem halkın kafasını karıştırıyor hem de iklim bilimcileri sinirlendiriyor. Bu sinir Kaliforniya Üniversitesi Merced'den Emanuel Vincent'in, Climate Feedback adlı bir araç geliştirmesine neden oldu. Bu araç iklim bilimcilerin gazetecilerin haberlerini gözden geçirmesini ve her bir hikayeye güvenirlik puanı vermelerini sağlıyor. Duygu Kutluay'ın Yeşil Gazete'deki çeviri haberine göre sistem Hypothesis adlı bir web tarayıcısı uzantısı kullanarak bir grup iklim bilimcisinin medyada çıkan haberlerdeki kelime, cümle ve veri sağlayıcıların yorum yapmalarını sağlıyor. Bu uzantıyı yükleyen herkes habere yapılan yorumları ek bir katman olarak görebiliyor. Örneğin güncellenmiş NASA verisi küresel ısınma kutup buzullarında herhangi bir gerilemeye neden olmuyor. Başlıklı Forbes makalesi 9 bilim insanından 33 yorum alarak mümkün olan en düşük güvenilirlik puanını almış. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nde kutup iklimi ve buzul dokusu çalışanı John Leonard, 2015 yılında sitenin en popüler iklim haberlerinden biri olan bu makalenin birçok geçersiz ve kanıtlanmamış iddia içerdiğini söylüyor. Bu internetteki haberlerin aslını kontrol etmek üzere ilk girişim değil. Lazy Truth gibi e-postaları veya TruthGoggles gibi web sayfalarını kontrol eden araçlar mevcut. Ama bunlar Lazy Truth yaratıcısı Matt Stampeck'in de dediği gibi sadece bu yolu seçen küçük bir kitleye ulaşabiliyor. Mesela Google gibi arama motorlarının arama sonuçlarını listelerken Climate Feedback gibi araçları kullanması bu girişimlerin etkisini çok daha arttıracağını da ekliyor. Google şu sıra web içeriğinin güvenilirliğini değerlendiren bir modeli test ediyor. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Küresel Değişim Enstitüsü'nden John Cook, Climate feedback'in psikolojik açıdan çok güçlü olabileceğini belirtiyor ve yanlış bilginin bu kadar sorunlu olmasının nedenlerinden biri, bir efsaneye yayılmak üzere kendini alan bulduğumu bundan kurtulmak inanılmaz zor diyor. Herhangi bir bilginin yanlışlığını gözler önüne sererek okuyuculara bilinçli olmaları için görsel bir işaret yollamış oluyorsunuz. Vincent önümüzdeki ay bir Kickstarter kampanyası başlatmaya başlıyor. Böylece daha fazla iklim bilimciyi dahil ederek iklim hakkında yayınların, Genel güvenilirliğini puanlayacak bir sistem geliştirmeyi hedeflerken aynı yaklaşımın GDO gibi alanlara da uygulanabileceğini söylüyor. Havaların soğuması ile birlikte İç Anadolu ve Kuzey Ege'den Bodrum'daki Tuzla sulak alanına gelen başta flamingo olmak üzere göçmen kuşların sayısının 10 bine yaklaştığı belirtildi. Sulak alan üzerinde balıkçıl, pelikan, su tabuğu, karavatak benzeri 40’a yakın kuş türüyle birlikte yemlenen flamingolar görsel bir şölen oluşturdu. Tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Sulak alandaki kuşları görmek isteyen başta kuş gözlemcileri olmak üzere hayvanseverler bölgeye akın etti. Bol bol fotoğraflar çekildi. Emekli Büyükelçi ve Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Süha Ümar, Sulak alanın etrafında koruma bandı oluşturduklarını ve 24 saat kaçak avcılara yönelik denetim yaptıklarını belirterek Tuzla suda kalanı son yıllarda çevredeki yapılaşmaya rağmen başta flamingoların olmak üzere onlarca kuş türünün barınma alanı haline geldi. Güvenli bir ortamda yemlenen ve barınan flamingolara yöre halkının ilgisi ve korumacı bilincinin gelişmiş olması büyük katkı sağlıyor. Çok önemli diye konuştu kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.